وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَيَا عِبَادَ اللّٰهُ اِتَّكُوا اللّٰهَ وَعَطِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّكَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكرم اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان اَلَّذ۪ي اُنزِلَ ف۪يه Huden للناs ve beyinatim minel huda vel furkan. İlâ âkıril âyâh. Sadakallâhul azîm. Fekâl Allah-u Teala fi âyetin âkâr Estağuzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lâv enzelnâ hâzâ ala cebel lâ rââytehu khâşi'an mütesaddi'an min khâşiyet illâh. Ve tilke l-emtâlu nadribu hâlin nâs lâllahum yetefekkarûn. Okumuş olduğum birinci ayet-i kerimede Bakara Suresi 185. ayette Cenab-ı Hak maal olarak Ramazan ayı ki o ayda insanlara yol gösteren, hidayet rehberi olan ve açıkladığımız beyinatın ve furkanın hükümleri içinde olan Kur'an indirilmiştir der. İkinci okudum Haşır Suresi 21. ayette de Cenab-ı Hak eğer biz Kur'an'ı dağlara indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan dolayı eğilmiş ve paramparça olmuş görürdüm. Biz işte böyle örnekler veririz ki ümit edilir. Bununla tefekkür ederler, buyurulur. Muhterem müminler, özlediğimiz bir ay daha kapımızı çaldı. Bilmiyoruz bundan sonra kaç Ramazan'a erişeceğiz veya bu Ramazan'ı nasıl, ne şekilde idrak edeceğiz? Takvimlerin hesabına göre Pazartesi günü Ramazan ayının ilk günü olacak. Tabii takvimlerin hesabına göre dedim, biz normal olarak e, hilalin gözükmesine göre Ramazana başlarız, hilalin gözükmesine göre bayram yaparız. Mümkün ki Pazar günü veya Salı günü de Ramazanın ilk günü olabilir. Tabii ben. Bir gün önce, takvimlere göre bir gün önce Ramazan olma ihtimali olduğundan dolayı iki veya üç gün önce Ramazan orucuna e, değilse de e, nafile oruca başlar. E, eğer e, bir gün önce Ramazan'a gelirse o gün oruçlu olmuş oluruz. Ramazanda nafile oruç tutulmadığından dolayı da o nafile oruç eğer akşam hilal gözükmedi, belli olmadıysa bile Ramazan orucu olur. Size de onu tavsiye ederim. Yani e, bir gün önce oruç tutulması mekruhtur. Peygamberimiz bir veya iki gün önceden oruca başlamayın denir, der. Çünkü Ramazan'a ilave etmiş gibi olunur. E, şek günü, e, yani Ramazan'dan bir gün önceki güne yevmüşşek denilir. O gün oruç tutulması mekruhtur. Ama e, siz e, yarın ve yarından sonrayı, e, e, nafile olarak oruç tutabilirsiniz. Efendim, Ramazan ayını diğer aylardan üstün tutan, ayrıcalıklı e, kabul ettiren özellik e, nedir? Bu ayda, diğer aylarda farz olmayan bir e, özel ibadet vardır, oruç. Oruç ayı olması mıdır Ramazan'ı faziletli kılan? Normal olarak her yılda bir kez verilen zekatın bu ayda verilmesi, yine fakirlere daha fazla infak edilip cömertçe davranılması mıdır Ramazan'ı diğer aylardan farklı kılan? Ya da sadakayı fıtır verilmesi, yine fakirlere iftarla, ihsanla davranılması veya başka zaman kılınmayan özel bir nafile ibadetin e, teravih namazının kılınması, yine teheccüd gibi e, nafilelerin bu ayda çokça icra edilmesi midir? E, fakirlerin halinden anlaş, e, anlayan, fakir gibi hayat yaşayan, dolayısıyla e, cömertliği çok daha fazla boyuta ulaşan insanların e, konumu mudur? Şeytanların bağlanması, şeytani arzuların gemlenmesi, ee, gibi özellikler midir? Ramazan ayı geldi diye kimi kötü alışkanlıklarını terk edip daha e, olumlu özelliklere sahip olunması mıdır? Ramazan'ın insanın manevi hayatını yeniden dizayn eden bir eğitim ayı, bir okul halinde olması mıdır? Ramazan'ı Ramazan yapan bütün bunlar Ramazan için önemli özelliklerdir ama Hiçbirisi Ramazan'ı diğer aylardan üstün tutan bir hususiyet arz etmez. Ramazan'ı Ramazan yapan Kur'an'ın o ayda inmesidir. Eğer Kur'an bu ayda değil de başka bir ayda inseydi o ayın faziletinden yüceliğinden bahseder olacaktık. Ama ne tuhaftır ki kendisini diğer aylardan faziletli kılan yüce ee, Kur'an geri plana atılır da Kur'an sayesinde fazilete eren o ay Kur'an'ın da önüne geçirilir. Yani zarfın içindeki kıymetli olan mektup önemsenmez zarfın kendisi öne çıkartılır. Zarf içindekinden dolayı belki önem taşırsa o oranda taşır. Ama maalesef biz e, balı kavanozunun dışından yalamaya çalışan ve içindeki esas e, özden tat almaya pek fazla önem vermeyen bir toplum haline geldik. İşin kabuğundayız, e, ruhuna pek fazla önem vermiyoruz. Yani Kur'an'la değerlendirilen gün veya gece 30 bin gün ve geceden daha hayırlı olan bir Kadir gecesi gibidir. Ve hangi ay Kur'an'la dolu dolu yaşandıysa o bizim için Ramazan ayıdır. İsterse başka bir ay da olsun. Kur'ansız bir hayat, Kur'ansız geçirilen bir Ramazan, kişinin Ramazanı, bayramı değildir. Yani Kur'an yoksa onun için Ramazan'ın bereketi de fazileti de söz konusu edilmez. Evet. Dolayısıyla bu ay bizim yeniden Kur'an'a yönelmemiz bir aya bir ayda Kur'an indiği için nasıl o ay faziletli oluyorsa hele insana inen Kur'an bizim hayatımıza yön veren Kur'an bizim gönlümüzü bizim ruhumuzu istikamete yönlendiren, ihtiyaçlarımızı gideren, nasıl yaşayacaksak o şekilde bize kılavuzluk yapan Kur'an, bizi ne kadar faziletli yapar, şerefli kılar. Kur'an'dan uzak olursak, dediğim, demin dediğim gibi, o Ramazan'ın sadece bal kavanozunu dışından yalamış gibi dışından etkilenmiş olabiliriz. Efendim, Kur'an'la ilişkimizi sadece Ramazan'la, Cuma akşamlarıyla ve sadece yüzünden okuyarak yerine getirmek Kur'an'a karşı görevimizi yapmak anlamına hiçbir şekilde gelmez. Kur'an okunsun diye gönderildiği gibi okunması anlaşılsın diye emredilir. Anlaşılan Kur'an'da hayata tatbik edilsin, yaşansın diye okunması ve anlaşılması istenir. Anlamı olmayan bir kitabın insan hayatında bir değeri de yoktur. Her kitap anlaşılsın diye yazılır. Allah'ın kitabının anlaşılmaz olduğunu iddia etmek Allah'a en az iki defa iftira etmek demektir. Allah kullarını tanımıyor, onların neyi anlayıp anlamayacağını bilmiyor ve Allah onların anlayacağı tarzda bir kitap indirmeye kadir değil. Şeklinde Allah'a iki defa iftira atmış oluruz. Allah kime ne gönderdiğini, kimin ne anlayışta olduğunu en iyi bilendir ve onların anlayışlarına hitap etmeye kadir olan bir zattır. Onun kitabı, kitapların en güzeli, sözlerin en doğrusu olduğu gibi anlaşılmaya en layık bir kitaptır. Üstünden 14 asır geçtiği halde eskimeyen, hükümleri bugün inmiş gibi taptaze olan, e, manevi psikolojik rahatsızlıklarımıza olduğu gibi sosyal problemlerimize, çalkantılara, devletin açmazlarına, siyasete, sosyal hayata ve her türlü ekonomik, hukuki problemlerimize yegane çözüm getiren ilahi bir nizamdır, ilahi bir kelamdır. Onu sadece ölü kitabı gibi mezarlıklara yönelik okumak, onu efendim fal bakmak veya muska yazmak için ona müracaat etmek Kur'an'a saygı değil saygısızlıktır. O bizim hayatımızı düzenlemek için indirilen her döneme ait bütün insanların yoldaki işareti sırat-ı müstakim üzere gideceğimiz istikameti belirleyen oradaki I, tehlikelerden haber veren i, uyarı ve ikaz işaretlerinin de bulunduğu bir i, yol kılavuzudur, rehberdir, i, hidayet aracıdır. O yüzden o kitapla kim, hangi toplum iç içe olduysa, o toplum dünya, dünyaya ne yapmış, hakim olmuş, i, dünyanın efendisi olmuş ahiretini de e, Kur'an'dan yola çıkarak e, diyebiliriz ki e, Allah'ın yardımıyla kurtarmış e, olacaktır, olmuştur. Araplar bir zamanlar dünyada hiçbir medeniyet uygarlık gösteremeyen, bir devlet bile kuramayan, kabileler halinde birbirleriyle kavga eden bir toplum idiler. Ne zaman Kur'an'la tanıştılar? çok kısa bir zamanda Kur'an'la tanıştıklarından 30 sene kadar geçtiğinde iki süper gücü de yerle bir ettiler. Dünyanın en büyük devleti oldular. Sadece coğrafya olarak büyümediler. İnsanlık öğrettiler. Medeniyet öğrettiler. Dünyaya nasıl yaşanılacak, nasıl insanlığa hizmet edilecek ve Allah'a nasıl kulluk yapılacak onu öğrettiler. Kur'an'dan uzaklaştıkları oranda kendileri de problem yaşadılar. Dünyanın dengesi de sarsılmış oldu. Başka bir toplum söz gelimi Türkler Kur'an'a sarıldılar. Onların da daha önce çok ciddi bir uygarlıkları dünyaya getirdikleri bir husus olmadığı halde ne zaman Kur'an devleti, Kur'an insanı olmaya çalıştılar. Eksiğiyle, aksağıyla bile dünyada nice başarılar elde ettiler. Dünya tarihine atlarını yazdırdılar. Sonra Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an da onları terk etti. Allah'ı ihmal ettiler. Allah da onları kendi hallerine bıraktı. Şimdi Şimdi Kur'an'a sahip çıkan Kur'an devleti diyebileceğimiz bir devlet olmadığı için Müslümanlar sahipsiz, din e, topluma ve toplumlara e, söz geçiren Allah'ın hükmünün icra edildiği bir e, konumdan uzak ve e, bütün dünya bir arayış içerisinde, bir e, problem yumağı içerisinde boğuşup duruyor. Dünya aslında yeni bir nizam arıyor. Yeni bir kurtuluş reçetesi bekliyor. Kapitalizm neyi getirdi, neyi götürdü? İnsanlık gördü. Irak, Suriye, Afrika ülkeleri, Afganistan ve tüm diğer ülkelerin şikayetleri batının kapitalizmin, materyalizmin ne getirip ne götürdüğünü göstermiş oldu. Artık Batı'nın insanlara sunacağı bir ideal, bir e, dava, e, reklam edeceği bir değer kalmadı. E, sosyalizm, komünizm de yaşandı. Bir asırı doldurmadan iflas etti. Ve e, yer yer e, kapitalizmle de uzlaşarak e, ideoloji olarak tarihin çöplüğüne atılmış oldu. Ve insanlık arayış içerisinde biz İslam'ın bir hayat sistemi, bir devlet nizamı olduğunu gerçekten gösterebilmiş olsak, dünya çok çabuk İslam'ın hakimiyetine belki boyun eğecek. İnşallah o günler de olacak. Bu bizim üzerimize düşen bir görev ama biz İslam'ı daha yakınlarımıza, çevremize bile yeterince götürebilmiş değiliz. Bunun için önce Kur'an'ı çok iyi bilmemiz her şeyden daha fazla Kur'an'ı okumamız gerekir. Yarın ahirette kitabın ne diye sorulduğunda dillerimizin mühürlendiği, elimizin konuşup ayağımızın şahitlik yaptığı bir dönemde e, mümkün ki elimiz hangi kitaplarla daha fazla meşgul olduysa e, onu kitabım diye ifade edecektir. Efendim gazeteler, hangi gazete ise televizyon kumandaları, bilgisayar tuşları, bizim e, Kur'an'dan daha fazla meşgul olduğumuz kitap gibi değerlendirdiğimiz e, öne çıkarttığımız hususlarsa yarın mümkün ki e, kitabın ne denilince kimimiz falan gazete, kimimiz filan roman, kimimiz filan üniversite hazırlama kitabı, kimimiz anayasa, kimimiz nutuk, e, kimimiz ne ile meşgul olduysa hangi kitap veya hangi zihniyetin etkisinde hayatını yaşadıysa kitabının o olduğunu ifade edecek. Eğer kitabımız Kur'an demek istiyorsak Kur'an'la dolu dolu bir hayat yaşamamız gerekiyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ve hesaba çekileceğimiz şey de yaşadığımız hususlar olacak. Öyleyse ister bireysel hayatımızda, ister ailemizde, ister işimizde, ister sosyal hayatın her alanında, ekonomide, hukukta, kitapsız bir toplum olmanın acılarından kurtulmaya çalışmamız gerekiyor. Evet, daha önce de söylediğim ifadeleri tekrar etmek istiyorum. Bu devlet kitapsız bir devlettir. Allah'ın kitabını ee, ne anayasasında ne yasalarında e, ne devletin kanunlarında hiç kale almayan, e, kitaba hiç müracaat etmeyen, anayasasında bir kez bile Allah lafzının geçmediği ama kaç kez Atatürk e, kavramının kullanıldığı e, bir e, devlet e, yapısına, bir yasaya anayasaya sahibiz. Ee, okullar maalesef e, e, kitapsız bir e, okuldur. E, kitabı kaynak olarak, delil olarak, rehber olarak e, ilmin esası olarak görmeyen e, başka başka kitapları Allah'ın kitabına tercih eden bir eğitim sistemine muhatabız. E, mahkemeler, e, hukuk sistemi tümüyle kitapsız bir hukuktur. Hukuk kelimesi hak kelimesinin çoğuludur. Hak da Cenab-ı Hakk'ın adıdır. E, hakkı o belirler. Buna rağmen Allah'ı hukuka karıştırmayan, e, layık, e, meclislerin parmak kaldırarak hakları e, tespit ve tayin ettiği beşeri bir sisteme dayanır ki adalet tabii ki icra edilmez. Adalet ancak Allah'ın indirdiği hükümlerin tatbik edilmesiyle söz konusu edilir. Sokak, çarşı, iş, hayatı, ekonomi, her şey Allah'ın kitabının emrettiğinin dışında yasakladığı faizden tutun da hilelere, yalana, dolana kadar kapitalizmin öne çıkartıldığı paranın ilahlaştırıldığı bir sisteme dayanır. Dolayısıyla Kur'ansız bir toplum, Kur'ansız bir devlet Kur'ansız bir mahkeme, Kur'ansız bir okul Kur'ansız bir sokak, Kur'ansız bir çarşı içerisinde yaşıyoruz ve evlerimiz de Kur'ansızsa televizyonlar Kur'an'dan daha fazla öne çıkmışsa, kıblelerimizi televizyona göre ayarlamış, evin koltuğunu kıbleye yönelik değil, televizyonlara, bilgisayarlara yönelik yapmışsak hele bizim gönlümüzün kıblesi daha çok cünyevi hususlara doğru eğilim içerisindeyse Kur'an'ın gösterdiği istikamet e, bizim her şeyiyle yöneldiğimiz bir istikamet değilse e, o Kur'an bize e, herhalde davacı olacaktır. Allah Resulü'nün tek şikayeti de e, Ey Rabbim benim kavmim, benim toplumum Kur'an'ı terk etti. Büsbütün ondan uzaklaştı. E, onu mehcur bıraktı şeklinde olacak. Öyle bir Kur'an'a sahibiz ki eğer dağlara indirilmiş olsaydı dağlar onun azametinden e, onun e, hükmünü uygulamanın e, zorluğu ve endişesinden dolayı paramparça olacak ve saygısından iki büklüm olacaktı. Dağlar, taşlar Kur'an'a karşı böyle e, e, haşiyet içerisinde irkilip iki büklüm olurken, Kur'an bizlere bir müziğin verdiği e, nice insana bir gol sesinin verdiği heyecanı bile vermiyor. Ya da Kur'an'ı sadece bir güzel sesle hafızların okuduğu, e, sesinden, musikisinden e, zevk alacak duruma gelmişiz. E, Kur'an'ın e, bir hayat rehberi, bir yaşayış kılavuzu olduğunu pek öne çıkartmıyoruz. Kur'an insanı olmadan ne dünyamız kurtulur, ne ahiretimiz kurtulur. Bütün dertlerimiz, sıkıntılarımız Kur'an'dan uzaklaşmayla alakalıdır. Kurtuluşumuzda ancak Kur'an insanı, Kur'an nesli olmamızla mümkündür. Bu böyledir de, hepimiz bu konuları az çok biliriz de, yine de hayatımızı Kur'an'a göre değiştirmeye çalışmayız. Gelin bu, bu Ramazan'da e, Rabbimize karşı e, görev bilinci içerisinde söz verelim ve Kur'an insanı olmaya çalışalım. E, her gün gelin beraber karar verelim. Beşer sayfa Kur'an-ı Kerim okuyalım. Hepimiz beş sayfa Kur'an'ı okuruz. Maaliyle, gerektiği zaman tefsire, müracaatla sindire sindire I, hızla değil, hazla i, okuyalım. I, kendimize inmiş gibi kendimize Rabbimizin emirlerini öğrenir i, tarzda, hayata tatbik edecek şekilde Kur'an'ı yavaş yavaş ve i, bize indi şeklinde gelin bir daha okuyalım. I, hatim etmeyelim. Edemeyebiliriz günde beş sayfayla. Ama e, Kur'an'ı anlayalım. E, manasını öğrenmeye çalışalım. Bir defa da aklımızda kalmıyor. iki defa okuyalım. Üç defa okuyalım. Beş sayfayı sindire sindire okuyalım. Ve her gün beşer sayfa, hiç olmazsa Kur'an'la irtibatımızı canlı tutalım. E, ben müsaadenizle hutbede pek adet değildir ama Kur'an'ı en az beşer sayfa manasıyla okuyacak kardeşlerin ellerini kaldırmalarını rica edeceğim. Evet. Diğerleri Kur'an'a ihtiyaç hissetmiyorlar anlaşılan veya daha önemli bir kitap var okum okumaları gereken. En az beş sayfa. En az beş sayfa okuyacak. En az 5 sayfa okuyacak kardeşlerin ben ellerini tekrar görmek istiyorum. Allah razı olsun. Yani çok az birkaç arkadaş haricinde herkes ellerini kaldırdı. Mümkün ki o kardeşlerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Onlara öğreteceğiz. Gelsinler, istedikleri uygun zamanda biz burada onlara Kur'an-ı Kerim'i rahatlıkla 3-5 gün içerisinde öğreteceğiz. Yeter ki gelsinler. İnşallah e, Allah hepinizden razı olsun. Bu sözünüzü bana vermediniz. Allah'a vermiş oldunuz. Kendiniz için vermiş oldunuz. E, artık e, sözünüzden cayacak bir e, vebale girmemek ve zaten söz vermesek de Kur'an'ı okumak durumunda olacağımız için inşallah e, yarından başlıyorsunuz ve isterseniz bugünden başlayın beşer sayfa Kur'an-ı Kerim ödeviniz var. Rabbim Kur'an e, insanı eylesin. Kur'an okurken, Kur'an'ı anlamaya çalışırken, Kur'an'ı tatbik ederken e, vefat ettirsin. Kur'an insanı olarak. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'an nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kure'el Kur'an festemiu leh ve ansitû lealleküm turhamun. Aüz bıllâhî mîn alşeytânî râjîm. Bismillâhî l-Raḥmânî